Hep birlikte açık radyo, daima. Dinleyici destek projesi 9. Radyo Şenliği. Evet açık radyoda 9. Radyo Şenliğinin 9. ve sonuncu günündeyiz. Ve şimdi stüdyomuzda da Grip'in grubundan Birol Namoğlu ve İlker Baliç konuğumuz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Evet size burada aynı zamanda Mahir Ulgaz da stüdyomuzda. O da arkadaşımız Merhaba. galiba. Evet aslında bütün bu işlerin tohumunun atıldığı e, günlerden e, arkadaşım diyebilirim ben. Ee, evet ben e, grubun ilk zamanlarını hatırlıyorum. O şerefe nail oldum liseden Olayım. arkadaşız. E, Bonjovi getirdin mi yanında bon Jovi, ke Keşke bon mi? <gülüyor> İlk zamanlarında Belki de e, aslında en çok malzeme Grip'inle ilgili en fena anılar e, En talihsiz anların e, Ne derler, Şahitlerinden biri Mahir'dir O yüzden tehlikeli bir adam bizim için <gülüyor> e, Ama bir şey de, e, Omer'ta Üzerine anlaştık stüdyo <gülüyor> evet, dışında evet. konuşmuyoruz. Yüklü, yüklü, Evet, Zor, zor bir anlaşma. Yani. Zaten bu gibi şeylerin başlangıcı daima korkunç hatalar ve feci şeyler de doludur. Ben açık radyonun başını hiç anlatmayayım. Daha öyle <gülüyor> başlarsam. İşte, hep başı diyorsunuz. <gülüyor> düşeriz. Hep başı diyorsunuz. Hala öyle. E, dün gece bile sağ olsun. Şimdi burada yok Murat arkadaşımız yine bir değişik bir olaya imza atmış. Bu e, sosyal medya da artık tehlikeli tabi dikkat etmek gerekiyor. Kendi Twitter accountu e, zannedip Griffin accountundan şeyler yazmış. Yani bizim hayatımız macera dolu devam ediyor. 12-13 yıldır böyle. Siz de yine başlangıcında kaldıysa çok bilmemiz lazım. <gülüyor> Yok canım. Sürekli devam edemiyor. <gülüyor> Başlangıcındakiler biraz daha yani bu bizi yerlerde süründüren şeyler olduğu için yoksa sık sık oh, evet. <gülüyor> biraz <gülüyor> da nasırlaşma yok. oluyor bir yerden sonra artık hata evet, ee, ha. e, tabii e, canım, evet. kabullenme artık kız kızamıyor <gülüyor> insan geçen artık. aynı şeyi ben de yaptım açık radyo hesabından bir e, kendi hesabına Kes... attığımı düşünüp bir şey attım ama ne kötü bir şey değildi aslında işte senin seni <gülüyor> tanıdığım için ne atabileceğini ve ne atmayacağını biliyorum ama e, bizim gitaristimizi çok iyi tanıdığımız için <gülüyor> çok değişik bir adamdır yani gitarını unutup sahneye çıkan e, ya da parça konser bitti deyip sahneden ayrılan sonra parça devam edince şaşırıp kalan bir adamdan bahsediyoruz <gülüyor> çok iyi niyetli olmasına rağmen biraz dalgın bir adamdır o yüzden e, burada da, e, gerek Alper görmüşün gerekse de bendenizin de dalgınlık hatıraları biraz konuşuldu bu dönemde. Yani programa çıkarken program ortağını unutmak gibi şeyler de konuşuldu olabilir. Ömer Bey'le ilgili. Oğlu. olabilir. Olabilir. olabilir yani. <gülüyor> Yoğunluktur. Yani Evet, ya sürekli tabi e, zorla kolundan tutup getirdiğim için şeyde arabanın yatırılmış ön koltuğunda uyuyordu. Ben gene uyuyordu diye düşünüp unutmuş gelmişin bir şey unutmadın Çünkü. mı diye telefon ettiler evden. <gülüyor> Allah ne unuttum Finlandiya. <gülüyor> yani şeyler olabiliyor. Olabiliyor. Yani. olabiliyor Neyse olabiliyor. bizden bahsetmeyelim, sizden bahsedelim ve sizin açık radyoyla. Bağlantınızı birazcık konuşalım Tabi hemen e, Aslında şöyle bizim Hikayelerimize de biraz değinmek lazım Ya da en azından kendi adıma biraz konuşabilirim e, Grubun söz üzerinde Daha çok e, yaralan biri olarak e, Grip'in ilk iki albümüyle beraber Aynı zamanda başka işler de yürütüyorduk biz. Hem okullarımızı hem Yaptığımız yarışları da yürütüyorduk Bunlardan bir tanesi de benim ihracat İhracat üzerineydi ve her gün İkital'liye gidip, işte Levent İkital'li istikameti gidip geliyordum. Sabahları açık gazeteyle sizle gidip geliyordum tabii. Ee, ve e, bir yandan da albüm hazırlığı ve yalnız olduğunuz bir an o. Yani sizle beraber, radyoyla beraber olduğunuz bir an o arabadaki an. Ee, ve Böyle Kahpedir Dünya isimli parçayla çıkış yapmıştık. O 2007 albümümüzde. Ee, o Sözleri ben arabada ve e, radyo ile beraber yani Bizi dinlerken Sizi dinlerken yadırız yazdım yadırız. Sizden, yani e, Aslında abi. temeliniz sizin Yayınınız e, açık gazetenin içeriği Tabi bir nevi dünyanın içeriği Ülkenin içeriği oluşturuyordu e, O yüzden e, Hem Grippin'in müzik hayatında Hem kişisel hayatımdaki öneminiz budur O yüzden ah, ben çok mutluyum e, burada e, olmaktan şahsen e, Biz de öyleyiz gerçekten Şimdi utandım biraz <gülüyor> ee, Bir de e, Grippin grubu ...için şöyle bir şey söyleyebilirim yani birolun e, tabii ki trafikte geçirdiği zaman çok kötü bir zaman kendi <gülüyor> adına ama e, grup adına e, birolun birolun e, trafikte geçirdiği o zamanlar e, söz yazımı açısından grubun en verimli zamanları oldu. Sen diyorsun ki yani altı gel her gün. <gülüyor> Aynas. Git gel artık yazamıyorsun ben bunu anlattım yok yok <gülüyor> öyle değil. Ama yani yararı olmuş evet, evet. Bu programın bunu, bunu duymaktan mutluyuz O zaman bir telefonları zaten çalmaya başladı Destekler bizim bu muhabbetimizden Sizden ne, ne seçtik Ne dinleyeceğiz ee, e, Sabah şimdi hastalık e, haliyle toplayıp CD'leri getirdim e, Bir sentezer dinleyeceğiz galiba Aşk bu değil dinleyeceğiz Evet alkışlar eşliğinde işte. <gülüyor> şarkımız olacak herhalde. Onu dinlerken e, lütfen sizin ağzınızdan da telefon Gelmeyin. numaramızı evet. bir söylerseniz daha da etkili olur diye düşünüyoruz. Evet, 0212 343 41 41 <gülüyor> dinliyorum esler özellikle arada es vermeler evet. müthiş evet. böyle insanı baslar bas sürmeleri de <gülüyor> evet. sevdiğimiz bir yorum aslında. Bundan sonra biraz daha Ege'nin suyun öbür tarafına doğru gideceğiz bakalım sonra sonra. Evet, evet. şimdi ben tekrar hatırlatayım dinleyicilere bir Namağlu ve İlker Bariç ile stüdyoda yarenlik ediyoruz. Grip'in grubundan ikisi. Biz de açık radyon ile olan maceralarını ufak ufak deşmeye çalışıyorduk. Evet, söz sizde yani devam edin. Valla açıkçası e, biz yani ben de çok e, açık radyoyu takip ediyordum. E, ama evet. demin de biraz özetlediğim gibi Viralın e, o trafik zamanlarında açık radyoyu takip etmesi bizim grup için bayağı bir e, söz yazımı açısından çok çok faydasını gör gör. Ben, ben mesajı aldım oradan. Yani sadece gidiş yolunda değil tabii dönüş yolunda da. Tabii tabii. Eee dünyanın caznam denk geliyordum aşağı yukarı tabii. Açık ama... dergiye açık mi? dergiye bazen evet. Ya gerçekten <gülüyor> o kadar uzun bir süre alıyordu ki <gülüyor> Birkaç program. <gülüyor> evet. ee, sonra tabii yavaş yavaş <gülüyor> Pardon. Bu ee, arada az... sen de e, hasta hasta geldin buraya onun için <gülüyor> hem özür <gülüyor> dilerim hem teşekkür ederim. Evet ama. geçmiş olsun. Sağ olun. Vallahi fena herkese kimse güneşe aldanmasın. Ee, tavsiyesi verelim. Konseri iptal etmek zorunda kaldık hafta sonu. Erteledik. Erteledik daha doğrusu pardon. 20 Nisan 20 Nisan yüzden dikkat etmek lazım. Ee, ne diyordum? Ee, evet birkaç programa e, öyle şey yapıyordu. Sonra tabi askerden sonra e, işi gücü bırakıp varımızı yolumuza en sonunda hayal ettiğimiz gibi aşk olduğumuz mesleğe doğru yol aldığımız yani sadece müzik yapmaya karar verdiğimizde e, hayat e, ne derler? Günlük programlarımız akış değiştiği için tabi. Radyo ancak... E, radyo devreden çıktı yani. Ama aynı <gülüyor> sadece telefon üzerinden, internet üzerinden daha evet. doğrusu e, dinleyebilir hale geldik. Çünkü e, bizim için çok güzel bir şey ama pek evimizi görmedik son 24 aydır. E, son albümden beri ki hep hayal ettiğimiz bir şeydi. E, tabii bu hayali yani insanın istediği, aşık olduğu mesleği yapması için bu kadar çok zaman beklemesi... Çaba göstermesi herhalde. Çaba göstermesi normal ama bu kadar zaman beklemesi ve eziyet çekmesi belki sadece bizim ülkemizde olabilecek bir şey. Evet bedeli biraz ağır oluyor. Bayağı yani. ağır oluyor. 30 yaşında delilik yapıp şey demeniz gerekiyor. Ben yüksek lisans diplomamı da atıyorum, lisans diplomamı da atıyorum, hepsini yırtıyorum, atıyorum. Ben müzik yapacağım. Olursa olur, olmazsa ne yapalım? Ne yani olur, 50 evet. yaşında, 60 yaşında da demeyelim ki biz bunu yapmadık ciddi evet, bir evet, riskleri de barındırıyor ama bence e, başka da yolu görülmüyor tek ya, alternatif tek o, aynı o, o evet. tek alternatif sürekli olarak e, aynı şeyi düşünüyoruz yani evet. ve aynı yoldayız bu radyo nedir radyonda Kadir aşağı yukarı böyle hiçbir hesap yaparak kitap yaparak olmuyor ama yani. zaten güzel özel klan da o açık radyo ee, o olsa gereken yani ben en azından kendi adıma böyle söylemek isterim ee, sadece duymak istedikler ya yani herkesin daha doğrusu farklı fikirleri var ve başka fikirleri duyabileceği yani fikir saflarının çok keskinleştiği şu günlerde bir sürü farklı fikri farklı tarafı dinleyebileceğimiz bir radyonun olması çok önemli diye düşünüyorum ben kendi adıma sağ olun biz de yani bazen insanın sevmediklerini de duyması gerekir hatta her zaman böyle olur da Tahammül etmeyi öğrenmek gerekir çok önemli yani Kendine Ömer Bey şimdi önüne saat not alıyor bu arada söylediklerini. Onu da söyleyeyim mi? Evet. <gülüyor> Sonunda belki bu istasyon, Station ID diye İngilizce bir terimle <gülüyor> maalesef söylediğimiz. ya yani Radyonun içinde dolaşan sesleri de yakalamaya çalışıyorum konuklarımızdan filan. Mutlu oluruz. <gülüyor> yani bir gazeteci de zaten gazeteciliği, yayıncılığı da aynı şekilde düşünebiliriz. İnsanlara duymak istemeyecekleri şeyleri söylemek mesleği gibi tanımlıyor. Ben buna çok katılıyorum. Yani yapacağınız bir şey yok. Yani insanlar birçok şeyden hoşlanmıyorlar. Kendi konformizmlerine kendi rahatlarını bozabilecek şeyleri görmek istemiyorlar. Evet. Beyin de biraz böyle çalışıyor. Beyin mekanizmasında da ...böyle özellikler var... ...ama... E, ...başka türlü de o çok özlediğimiz... E, ...demokrasi ve çoğulculuk... E, ...çok sesli... ...çok sesli... ...katılımcı de başka türlü olamıyor diye... ...o yüzden zaten... Eğer tehlikedeyse demokrasi falan gazetecilik, gazeteciler, yayıncılar mesleklerini, işlerini iyi yapmadıkları için. Aslında evet ilk kurşunu yendi. Herhalde o meslekler oluyor aslında sadece evet. şey anlamında değil. Metaforik anlamda da öyle oluyor demokrasi bozunda. Ee, ama önemli o yüzden açık alıyor. İyi ki var o yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Ne çalacağız? Bekliyoruz. Ee, Hı, ne çalacağız? Dimitris Mitropanos. Yine e, şu meşhur arabadan bahsedelim radyonun dinlendiği. <gülüyor> radyonun dinlenmediği zamanlarda e, zorla empoze ettirilen e, Zeybek'lerden biri. E, Zeybek kolardan biri. Empoze ettiren. Ben... <gülüyor> çan, çan. <gülüyor> İyi memleket açısından. <gülüyor> Bana çok, <gülüyor> çok uyar, <gülüyor> Eğleneyim ben. <gülüyor> e, i̇şte ne kadar güzel. Bizim de bir taraf dramalı. Geçen hafta biz hatta e, şimdi Murat yok. E, Murat'la beraber bir Selanik arabayla çıkıp Selanik turu yaptık. Belki ha? de şifayı orada kaptık ama. Her şey o taraftan bir şey gelmez diye düşünüyordu. <gülüyor> güzel. Mitrofanos'tan Roza dinleyeceğiz. O zaman lütfen bir de destekler de geliyor duyduğunuz gibi. Atmaya da başladı. Bu telefon sesleri her biri e, muhtemel bir destek olduğu anlamına geliyor. Bunun devam etmesinde de yarar var. O yüzden 0212 343 41 41 telefon numarasından açık radyoyu destekleyerek... E... Tüm seslere olanak, tüm sesleri dinlemeyi olanak verebilirsiniz. Ta hilimuxeran, kedipsazmennua, plan μας περιμένει η και με τραβά σε καμπαρέει το ρό. μαζί στον ίδιο δρόμο μα τα κελιά μας είναι χωρίς Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρουλετά και με κάνεις σε ένα παράμυθι εφιαλτί Com amor e joia eu percorri esqueci meu epitáfio Estou teno Possi <Sessizlik> a daninete Ροζά μου διασμένο συγχώραμε που δεν κατάλαμε ενώ τι λένε τα κομιλούτερς και οι αριθμοί. Αγάπη μου από χαρουμό και φτιάχνει hey, oh. πως έχει Γιατί όλοι αγρός περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα και εγώ μέσα την ομιχλή και την πόλη κοιμάμαι στο πλευρό σου χωρίς την Yapmıyım. Tımye gidiyorsun Rosa, mu diyezme. Sinirliyim, Canlı konser kaydından hakikaten en azından kendi payıma konuşursam fevkalade uyar bana bu. <gülüyor> Vallahi uzun zamanda şey yapmıyorduk ama özlemiş misin? Evet evet bayağıdır dinlememiştim ben de çok güzel oldu. Çok etkileyici bir parça gerçekten ya Çok etkileyici bir ses aynı ses zamanda de, Evet müzik kendisi evet. de yani Aslında ortam da öyle yani Murat'la gittik ama İlker ve Arda'yla gidemedik Onları şey yapamadık Ben 23-24 defa gitmişim Geçen gün, oturmuş Öyle tabii. O, o konser ortamları da Değişik yani saatlerce Bir masada oturup e, Sadece hoşlarına giden şarkılarda Zeybeklerde kalkıp oynayıp geri geliyorlar Ayakta duramıyorlar çünkü çok uzun bir süre zaten ve hiçbir olay çıkmadan, hiçbir tatsızlık, hiçbir negatif enerji olmadan gece tamamlanıyor. Ee, karanfillerle dolu bir sahne kalıyor arkada çünkü onlar hoşlandıkları şarkılarda sahneye karanfiller fırlatıyorlar. Ee, böyle bir hayat. gerçek sonları, sonu iyi olmadı. Biraz fazla eğlenmekten şu anda <gülüyor> çok... <gülüyor> keyifleri yerinde değil. Gerçi hala keyifleri yerinde. Geçen hafta evet. Selanik'te gördük ama. Biraz fazla eğlenmek olduğunu da biraz da dışarıdan söylüyorlar gibi evet. geliyor bana. Her zaman öyle e, değil e, aslında Yunanistan'daki mesele. Ki, biraz da orada bir işte e, açık gazete formatına geçiyoruz ve susuyorum ben o yüzden. Evet. <gülüyor> sus, sus, susma. Şöyle bir şey de var. Bence vaki kalan yegane kültürlerden biriydi Yunan kültürü. Ben 2002'den beri gittiğim için söylüyorum ama Mesela e, iki sene önce gördüm ilk defa bir AVM alışveriş merkezinin açıldığını. <gülüyor> Yok yani. Yoktu var artık. Hı. Sevmiyorlardı artık seviyorlar. E, yavaş yavaş onlar da işte e, otoyollarını sattılar. Öyle oldu böyle oldu. Yavaş yavaş şeyden korkuyoruz yani. Acaba bizim yani en azından 2000'li yıllarda hatta daha evvel gidenlerin aklındaki Yunanistan biraz değişecek mi diye. Bundan Yunanlı arkadaşlar da... Hı hı. Tedirginler. Hı hı. Ee, var tabii bir değişiklik. Gözüken o ki değişecek. Ya, yeri gelmişken bir şey okumak istiyorum. Ee, şimdi bir yeni bir terim var. Dünya iki bloka bölünüyor diyorlar. Birisi plutonomi bir de geri kalan. Plütonominin de ne demek olduğunu kelimeden çıkarabiliyoruz herhalde. Zenginler saltanatı çok küçük bir grup bir de dünyanın geri kalan kısmı ve Amerika Birleşik Devletleri Britanya, Kanada anahtar plutonomiler olarak tanımlanıyor. Yani zenginliğin e, körüklediği, galvanize ettiği aküsünü onun pilini oluşturduğu zenginle bir de gerisi var. Şimdi e, geri kalan e, kısma da Zaman zaman bizim de Burada Mahir de konuştuğumuz Prekarya deniyor İşte böyle varlıkları Bıçak sırtında olan her an Öbür tarafa düşecek Uçuruma yuvarlanacak Yani toplumun periferisinde Çevresinde yaşayanlar Ama şimdi Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde Hem de Yunanistan'da filan Artık bu prekarya filan olmaktan Çıkmış durumda Düşülmüş vaziyette bu çok önemli bir ayrım. Peki bu ayrımı yapan kimdir derseniz orası <gülüyor> ilginç işte. City Group hmm. 2005 yılında bir broşür çıkartmış ve bu ayrımı plutonomilerle Biz geri kalan arasındaki ayrımı gelin siz plutonomilere ya, yatırım yapın ey paralılar diyen City Group ki kendisi zaten Amerika'da kurtarılanlar arasında hmm. yer alıyor banka olarak. Yani işin Acayip tarafı bu. Onun için Yunanlara fazla eğlendi filan diyorlar ama yani e... şey tarafındayım. <gülüyor> i̇yi ki eğlenmişler sonunda. belki zaten öyle olacaktı yani. <gülüyor> Ve, Eğlensinler efendim. Doğru tespit bu. E. Dünya'nın gerisini tekrar elde edeceğiz işte. Onun için biz yüzde <gülüyor> doksan Yani bu çok iyi geldi konuşmak bunu bana da şimdi. Başka da hiç bir çare yok herhalde. Bunu biz yüzde bir diyorlar ama aslında 10 binde bir filan. Çok çok küçük bir He. şey bu plutonomi. Gibi. Mesele sadece zenginlik meselesi de değil aslında. Bir e, kaynak. Kudret, Ben evet. sadece hem kudret hem de e, ben olaya son derece rasyonel bir bakış açısıyla bakıyorum. Kaynak meselesi. Yani dünyanın e, kaynakları işte tüm dünya nüfusuna aslında ait ama öyle değil. Ve o kaynakların üzerinde... ...sizin dediğiniz şey... Bir ...egemenliği olan bir sınıf oluştu... Ee, ...oransız bir egemenliği var işte... ...on binde bir mesela nüfus ama ona rağmen kaynaklarında... ...inanılmaz bir hırs ve ihtirasla... ...yüzde doksan sahip... Rabben, ...sorun bu... ...rabbena hep bana diyen bir şey... Bu olm... ee, ...inşallah bu muhabbetten de... ...yeni bir şarkı sözü çıkardı... ...bu sefer canlı ortamda... <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> ...gripine yeni, yeni albüme... ...ısmarlama <gülüyor> olmuyor öyle... <gülüyor> Yok, olur. içimize zaten işleyen. Dur bakalım. Biraz damardan <gülüyor> onlar bize Yunan e, karanfillerini zerk ederlerken bize biz geri bu. bir şey <gülüyor> Noam Chomsky'den. <gülüyor> Noam Chomsky'nin yeni çıkan bir kitabı bu. Çok yani geleceği inşa etmek, yapmak başlığını taşıyan konuşmaları ve yazılarından oluşan çok çok yeni çıkan bir kitap. Oradan Yetiştirdik yani belki <gülüyor> grip ne de ufak <gülüyor> bir <gülüyor> e, tabii canım, etkimiz bir olur bu zamandan diye. Peki şimdi ne e, dinleyeceğiz? Arada telefonlar da bizi dinlemek için sustuğu kimse e, destek de vermez oldu. E, evet aman bizi dinlemek için tam tersi destek vermeleri e, gerektiğini hatırlatarak İlker Bey sizden numara alayım sonra ben şarkıyı istiyorsunuz. Evet. 0212 343 41 41 numaralı telefondan destek olabilirsiniz. Ee, yine madem aynı e, damardan gidelim, yine Mitropanos söyleyecek. Apopse ne yapıyor. να παγιδευτώ, συνέπειες να μη φοβάμαι, απόψε θέλω να πιω Ξεφύγω από τα όρια μου Μέσα στο καπνό να εξομολογηθώ Για τα χαμένα όνειρα μου Θα να πω με τσιγάρα να σβήνω Τώρα που πήρα τη λαχτάρα στα χτυνα γίνουν όλα πια θα αναβώ με τσιγάρα να σβήνω με ποτά Τώρα που πήρα τη λαχτάρα στα να γίνουν Hola earth... Pia A po και όλα να τα διαγράψω. Μέσα στο καπνό να έξαφνιστο. Βισω να μην ξανακοιτάξω. θα σβήνω με Τώρα που πήρα τη λαχτάρα στα χτυνα γίνουν όλα πια. Βανάμω <Και> με τσιγάρα θα σβήνω με Τώρα που πήρα τη λαχτάρα στα χτυνα γίνουν όλα Evet, bu da bir konser, canlı konser. Evet, aynı, aynı konserden, aynı yani. konserden herhalde. <gülüyor> Böyle bu bu müzikte başından beri hep beni en çok etkileyen şeylerden biri hüzünle coşkunun bir arada olması çok tuhaf bir şey bu yani. yani oradaki abilerimizden biri şey diyordu bana. Ya işte biz çok eğleniyoruz bunlarla. Ben dedim ki, ben sözlerini bilmiyorum ama bana çok hüzünlü geliyor. <gülüyor> ee, sözlerini bilmiyorsun falan. Sözlerini bilmemem de bir avantaj gibi görünüyordu bana bazen. Çünkü ben ne, hangi duyguyu istiyorsam... Ona yap, Üstüne ne? evet onu yapıştırıyordum. Ee, öyle başladı aslında e, Rebetika, Zeybek aşkı böyle. Şeyden e, işte Mahir Bilir, ozlardan işte önemli ne oradan buradan Clash'tan falan filan gelip de en sonunda... Rebette kan çekiyor mu? Bir yerde evet, belki o var, belki artık e, yaş almanın şeyi yavaş yavaş e, kulakların bunu arayıp bulması falan. Ama hani mesela ilk erde biraz daha e, nelerler Doğuya doğru yöneldi değil mi aslında? Evet. Avustralya evet, e, o taraflardan <gülüyor> güzel e, değişik gruplar çıktı. E, rock müzik yapan. Daha sonra ben bir Hindistan seyahatinde bulundum. Hı hı. Oradaki Hint müziğine biraz uzaktım ama o seyahattan sonra bayağı bir içine girdim. Çok değişik türler, değişik tatlar ve tabii ki dinlediğimiz her şeyde bir şekilde kendi oluşturduğumuz müziğe belki ucundan belki fazla... Yansıyor. Biraz. İşte bu değişik tatları bulabileceğimiz bir radyo olduğu için açık radyo. Tekrar dönelim, bağlayalım ve <gülüyor> e, öyle bir radyomuz varken devam edelim. 0212, 343, 4141 diye de. Evet, bu sıralarda da telefon gelmediği dikkatimizden kaçmıyor, değil mi Mahir? Dinliyorlar değil mi? <gülüyor> e, ya tam benim teorim çok keyifli sohbetlerde daha çok e, sonra. Sarkıyor telefon evet. edilmesi. Bu da bizim açmazız <gülüyor> Açmaz olsun böyle olsun diye. Evet. Evet. Evet. Hemen ödüllendirdiler. Bu çalanlar büyük ihtimalle destek anlamına geliyor aslında desteğin ne olduğunu da daha sonra açıklarız ama yani bir saatlik bir programa evet. 120 liralık bir destek ve tabii daha fazla birden fazla programda destek isteyebiliyoruz. Bunun da yıllardan beri 9 senedir gerçekleştirdiğimiz bir şey bu destek programı. Bu bizim işte böyle fikri Çok... hür, irfanı hür. Evet lafınızı keseyim. Özür dilerim ama ben daha önceden destekçi olduğum için hiç ummadığınız bir vakitte ya benim öyleydi seçmemiştim. Karşınıza işte bu program ...biri onunla mol tarafından desteklenmiştir... ...diye çıkınca çok hoşunuza gidiyor... ...ben, ben çok mutlu olmuştum... ...ondan sonra bilmiyorum... ...insanlar içinde öyle olacak mıdır... ...olacaktır mı? Olacaktır <gülüyor> yani öyle de mektuplar da geliyor... ...bir kısmını da daha sonra da... sizden sonra okuma fırsatımız... ...olacağını ümit ediyoruz... ...evet biz... ...yavaş yavaş burayı terk ediyoruz... ...sizi... ...siz söyleyin... ...son nedir... Tabii, hemen, hemen hemen durumu <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle ben çok öksürdüğüm için Hasta olduğum için özür diliyorum Çok teşekkürler ee, Estağfurullah olur mu ee, Onun dışında da tekrar edelim ee, isterim. Ee, her zaman istediklerimizi duymayalım Bazen e, duymak istemediklerimizi Duyup onlardan feyz alıp Öncelikle başka şeylere doğru ilerleyebiliriz ihtiyacımız olan başka şeylere doğru ilerleyebiliriz diye düşünüyorum şahsen Açık Radyo'nun da bu yolda bizimle beraber yürüdüğünü bilenlerdenim en azından o yüzden bu desteğin önemli olduğunu düşünüyorum tabii ki taraf olalım ama keskinleştirmeyelim eleştirirken dahi üslubunu bozmayan bir radyomuz varken onu koruyalım diyorum İlker Bey siz ne diyorsunuz? Ben de senin söylediklerini ek olarak e, Açık olalım Hani Açık Radyo'yu e, din, Dinlemeye zaten devam ediyoruz Destek olmaya da devam edelim e, Bizim için çok değerli Açık Radyo Bu desteğiniz de Bizim için de öyle Çok teşekkür ederiz teşekkür Namalı Bey, İlker Baric, Balic Ne e, çalacağız Çıkarken ee, Hazır damara basmışken son kez artık e, Aksın Okan diyelim ee, bir film vardı hatırlar mısınız? Politiki Kuzini'ydi galiba. Baharat, Tarçın ve Buse diye çevrilmiş olabilir. Bir e, Türk-Yunan aşkını ilişkisini anlatıyordu. Müpadele zamanı çok. Ha, bir tutan Baharat çok özürlerim bravo. E, oradan e, onun soundtrack parçasını e, çalabiliriz eğer arzu ederseniz. Evet çok teşekkür ederiz ve bir kez daha son bir kez daha bakın çalıyordu <gülüyor> telefonlar artık bizi beni mahcup etmek üzere herhalde biraz önce söylediklerimi lütfen bir telefonu da söylerseniz. 0 343 41 41. Baharat, tarçın ve bu se tavan arasında saklı tarihte Ve Boğaz için yalnız O fener bizim çocukluk aşkımız Bir tutam baharatla gitti Çarşı içinde bir gömle